Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yedinci Bab Yakin ve tevekkül Ahzab suresi ayet 22 Rabbimiz buyurdu Gerçek müminler Peygamberin kendilerine önceden haber verdiği düşman ordularını karşılarında görünce işte bu Allah'ın ve elçisinin bize Kur'an'da vaat ettiği şeydir. Allah ve elçisi elbette doğru söylemiştir dediler. Münafıkları yoldan çıkaran bu durum müminlerin sadece Allah'a iman ve bağlılıklarını arttırdı. Ali İmran suresi ayet 173 ve 174'te Rabbimiz buyurdu. Onlar öyle yürekten inanmış kimselerdir ki düşman yurdundan haber getiren bazı kötü niyetli insanlar kendilerine düşmanlarının size karşı büyük bir ordu hazırlamış. O halde onlardan korkun da Allah yolunda cihadı terk edin dediklerinde bu tehditkar sözler o yiğitleri yıldırmak şöyle dursun. Aksine onların imanını arttırdı ve bütün tehlike ve korkulara karşı bize Allah'ın yardımı yeter. O ne güzel yardımcı, ne güvenilir vekildir dediler. Böylece Allah'a tam bir teslimiyetle bağlanarak savaşa çıktılar. Fakat o süper ordular onların karşısına çıkmaya bile cesaret edemedi. Sonuçta Allah'ın lütuf ve nimeti sayesinde başlarına hiçbir kötülük gelmeden... Sağ salim, üstelik yaptıkları karlı ticaretlerle zengin olarak yurtlarına geri döndüler. En önemlisi de böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış oldular. Hiç kuşkusuz Allah müminlere karşı son derece cömert, son derece lütufkardır. Furkan Suresi Ayet 58 Ey Müminler! Asla ölmeyen gerçek anlamda hayat sahibi olan yüce Rabbine güven. En içten minnet ve şükran duygularıyla Rabbine bağlanarak onun sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an. İnananlar yalnızca Allah'a güvensin, ona dayansınlar. İbrahim suresi ayet 11. Ali İmran suresi ayet 159 Rabbimiz buyurdu ey peygamber. Allah'ın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 Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri korku ve heyecanla ürperir. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnızca Rablerine dayanıp güvenirler. Konu ile ilgili hadisler. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Miraca çıktığım zaman bana geçmiş ümmetler gösterildi. Öyle peygamberler gördüm ki yanında ümmet olarak küçücük bir mümin topluluk vardı. Öyle peygamberler gördüm ki yanında sadece bir veya iki kişi bulunuyordu. Öyle peygamberler de gördüm ki yanında kimseler yoktu. Bu sırada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Onları kendi ümmetim sandım. Melekler bana bunlar Musa'nın ümmetidir. Kendi ümmetini görmek istiyorsan ufka bak dediler. Baktım bir de ne göreyim ufku boydan boya kaplamış muhteşem bir kalabalık. Sonra diğer ufka bak dediler. Baktım. Orada da muhteşem bir kalabalık bana işte bunlar da senin ümmetindir. İşlerinden hesaba çekilmeden ve hiç ceza görmeden cennete gelecek yetmiş bin kişi vardır dediler. İbn Abbas sözlerine devam ederek dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözleri söyledikten sonra kalkıp evine gitti. Oradakiler bu sorgusuz ve cezasız cennete girecek yetmiş bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar peygamberin sohbetinde bulunan kimseler olmalıdır dedi. Kimileri de bunlar İslam geldikten sonra doğan ve hiç şirk günahına bulaşmamış kimselerdir dedi. Bundan başka görüşler ileri sürenler de oldu. Onlar bu meseleyi aralarında tartışırlarken Peygamber aleyhisselam çıkageldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz diye sordu. Sorgusuz ve cezasız cennete gireceklerin kimler olduğunu konuşuyoruz dediler. Peygamber aleyhisselatü vesselam Onlar efsun yapmayan ve yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir. Onlar bir takım tılsınlı ifadelerle, büyülü sözlerle, Hastalık ve şerlerden kurtulmayı düşünmezler. Bununla birlikte bazı ayet sure ve dualar okuyarak Allah'a sığınmak ondan şifa dilemek caizdir. Yine onlar bir takım eşyalarda hayvanlarda ve tabiat olaylarında uğursuzluk bulunduğuna böyle uğursuz olarak nitelenen şeylerden bir kötülük ve zarar geleceğine inanmazlar. Her şeyin Allah'ın izni ve takdiriyle gerçekleştiğini bilir. Üzerlerine düşen görevi yaptıktan sonra Rablerinin vereceği hükme razı olurlar. Yalnızca ona dayanır ve ona güvenirler buyurdu. Bu sırada Ukkaşe bin Mihsan radiyallahu an yerinden fırladı ve ''Beni de onlardan kılması için Allah'a dua et'' dedi. ''Peygamber aleyhisselam sen onlardansın'' buyurdu. Sonra bir başkası daha ayağa kalktı ve ''Beni de onlardan kılması için dua ediver'' dedi. Peygamber aleyhisselam ardı arkası kesilmeyecek bir istekler zincirine meydan vermemek için ona fırsatı değerlendirmekte o kaşa senden önce davrandı buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle dua derdi. Allah'ım sana boyun eğdim, sana inandım, sana güvenip dayandım. Tüm kalbimle, tüm varlığımla sana yöneldim. Sevdiklerimi senin için sevdim, kızdıklarıma senin için kızdım. Senin yolunda ve senin yardımın ile zulüm ve haksızlıklara karşı mücadele ettim. Allah'ım beni saptırmandan yine senin izzet ve keremine sığınırım. Senden başka kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek bir otorite, bir ilah yoktur. Melekler, cinler ve insanlar ölümlüdürler. Asla ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi ise ancak sensin. Yine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma şöyle diyor. Allah bize yeter o ne güzel vekildir sözünü ilk olarak ateşe atılırken İbrahim aleyhisselam söylemişti. allah Teala onu ateşten korumuştu. Muhammed aleyhisselam da bu sözü düşman yurdundan haber getiren bazı kötü niyetli insanlar... Müslümanlara inkarcılar bize karşı büyük bir ordu hazırlamış. O halde onlardan korkun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu tehditkar sözler Müslümanları yıldırmak şöyle dursun. Aksine onların imanını arttırmış ve bütün tehdit ve tehlikelere karşı bize Allah yeter. O ne güzel yardımcı ne güvenilir vekildir demişlerdi. Buhari'nin naklettiği bir başka rivayete göre i̇bn Abbas şöyle demiştir ateşe atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın son sözü Allah bana yeter o ne güzel vekildir olmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu antan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennete gelecek bazı kullar vardır ki kalpleri kuşların kalbi gibi Allah'a karşı tam bir güven ve tevekkül içindedir. Görmez misin kuşlar nasıl her sabah bütün endişe ve tasalardan uzak olarak yeni güne başlıyorlar da akşam kursakları dolu bir halde yuvalarına dönüyorlar. İşte böyle Allah'a tevekkül eden müminler de yersiz sıkıntı ve kaygılara düşmeden stres ve gerginliklerden uzak huzurlu bir hayat yaşarlar ve ahirette de cennete girerler. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte Necid taraflarına bir sefere çıkmıştı. Dönüşte öyle sıcağında dinlenmek üzere ağaçlık bir bölgede konakladılar. Mücahitler ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye daldılar. Peygamber aleyhisselam da Semura denilen sık yapraklı bir ağacın altına çekilip, Kılıcını ağacın dalına astı. Daha sonra uzanıp hafif bir uykuya daldı. Sonra aniden Peygamber Aleyhisselam'ın bizi çağırdığını işittik. Hemen koşup yanına gittiğimizde baktık ki Peygamber Aleyhisselam'ın yanında düşman askerlerinden Gavres bin Havis adında bir bedevi duruyor. Peygamber Aleyhisselam Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış uyandığımda Kılıç kanından sıyrılmış vaziyette elinde duruyordu. Bana seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Ben de üç defa Allah, Allah, Allah diye haykırdım buyurdu. Cabir diyor ki Peygamber Aleyhisselam adamı cezalandırmadı. Adam Peygamber Aleyhisselam'ın yanında oturuyor. Peygamber Aleyhisselam da ona İslam'ı tebliğ ediyordu. Bu hâlide yer alan bir başka rivayete göre Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam ile birlikte Zatürrika gazvesinde bulunuyorduk. Bu uzun sefer esnasında yaya mücahitlerin ayakları taş ve dikenlerden dolayı yaralanmış. Bu yüzden askerler ayaklarına çabut bağlamak zorunda kalmışlardı. Onun için bu gazveye Zatürrika aya sargılılar gazvesi denilmişti. Seferden dönerken ağaçlık bir bölgede konakladık. Gölgeli bir ağaç bulunduğumuzda onu Peygamber Aleyhisselam'a bırakırdık. Bu defa da öyle yaptık. Ancak müşriklerden biri gizlice gelerek Peygamber Aleyhisselam'ın ağaçta asılı olan kılıcını alıp kınından çıkarmış ve ''Benden korkuyor musun?'' diye seslenmiş. Peygamber Aleyhisselam ''Hayır'' demiş. ''Adam peki seni benim elimden kim kurtaracak?'' demiş. Peygamber aleyhisselam da Allah diye haykırmış. Ebu Bekir el-İsmail'in Sahih adlı eserinde yer alan bir rivayette olayın bundan sonraki kısmı şöyle anlatılmaktadır saygıdeğer dinleyenler. Adam şimdi seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Peygamber aleyhisselam Allah diye karşılık verdi. Onun bu sarsılmaz irade ve güveni karşısında dehşete kapılan adam titremeye başladı. Bunun üzerine kılıç adamın elinden düştü. Bu sefer peygamber aleyhisselam kılıcı aldı ve peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Adam sen iyi bir cezalandırıcı ol, benim gibi kötü biri olma dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet eder misin dedi. Adam hayır etmem ancak seninle çarpışmamaya ve seninle savaşacak herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm dedi. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam adam serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına döndü ve onlara en hayırlı kişinin yanından geliyorum dedi. Ömer bin Hattab Radyallahu Anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken dinledim. Sizler Allah'a gereği gibi güvenseydiniz o tıpkı kuşları Doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı Baksanıza Kuşlar sabahları Kursakları boş olarak yuvalarından Çıkar akşam dolu Kursaklarla dönerler Bera bin Azib anhuma'dan peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Ey filan Yatağına gireceğin zaman Şöyle dua et Allah'ım tüm ruhumla Tüm benliğimle sana boyun eğdim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 Anandan doğdun gibi günahsız ve tertemiz bir halde fıtrat üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan iyiliklere nail olursun. Buhari ve Müslim'de yer alan bir başka rivayete göre Bera bin Azip şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al sonra sağ tarafına uzanarak bu duayı oku. Bu sözler yatmadan önceki en son sözlerin olsun. Evet saygı değer dinleyenler Peygamber aleyhissalatü vesselama olan sarsılmaz güveni ve yürekten bağlılığı sebebiyle sıddık unvanını alan ve kendisi babası annesi ve çocukları sahabi olan Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben hicret yolculuğunda peygamber aleyhisselam ile mağaradayken hemen yanı başımıza kadar gelmiş olan müşriklerin ayak uçlarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa bizi mutlaka görecektir dedim. Bunun üzerine peygamber aleyhisselatü vesselam üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün ey Ebubekir. Bekir? Allah kendi uğrunda yola çıkan kullarını yalnız ve yardımsız bırakır mı sanıyorsun? Üzülme, endişelenme, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Asıl adı Hint bin Ebu Umeyye olan ve Peygamber aleyhisselamın hanımı olması hasebiyle müminlerin annesi konumunda bulunan Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam evinden çıkacağı zaman şöyle dua derdi. Allah'ın adıyla ben yalnızca Allah'a güvenir ancak ona dayanırım Allah'ım doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan yanılmaktan ve yanıltılmaktan haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan cahilce davranmaktan ve cahillerin sataşmasına muhatap olmaktan sana sığınırım. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla ben yalnızca Allah'a güvenir ancak ona dayanırım. Güç ve kudret ancak Allah iledir. Allah izin vermedikçe hiç kimse hiçbir şeye güç yetiremez. Kudret ve izzet yalnızca Allah'a aittir ve ancak onun lütuf ve keremiyle elde edilir diyerek dua ederse kendisine... Sen doğru yola iletildin, ihtiyaçların yerine getirildi ve her türlü tehlikeden zarardan korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Ebu Davud'un rivayetinde şöyle bir ziyade vardır saygıdeğer dinleyenler. O zaman şeytan yanındaki diğer şeytana doğru yola iletilmiş, ihtiyaçları giderilmiş ve her türlü tehlikeden korunmuş bir kişiye ne yapabilirsin ki der. Yine Enes radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında aynı evde yaşayan iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için devamlı Peygamber Aleyhisselam'ın meclisine gelir. Diğeri ise geçimlerini sağlamak için çalışırdı. Bir gün bu çalışan kardeş ötekini evin geçimine katkıda bulunmadığı için Peygamber aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam kardeşine kızma. Belki de sen onun sayesinde iş buluyor rızık elde ediyorsun. Çünkü o burada boşa vakit geçirmiyor. Allah yolunda büyük bir hizmeti gerçekleştirerek İslam toplumu için hayati öneme sahip ilimleri tahsil ediyor. Unutma ki toplumun farklı alanlarında uzmanlaşmış bilim adamı tebliğci ve yöneticilere de ihtiyaç vardır. Bu bakımdan onun ilim öğrenmesi en az senin çalışıp rızık kazanman kadar önemlidir buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler. Bugünkü sohbetin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Ve ahiru davene enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el-Fatiha.